Yine diyor ki, benim sohbet teklifim üzerine ferman senindir diye başlayarak kabul işaret ettim. Onların o baş işaretinden benim kalbimde bir hararet hastası oldu, bir iş vermedi, canlı hasta oldu. Bir müddet o seçilmiş kimselerle münakabe ettim, karşı bir göz işine anlaşması yaptım ve kendimden geçtim. Bakmışlar birbirlerine. Nasıl bir bakış diyor bakmışlar. Neler var ki içinde kendine geçmeye o müddet içinde ruhum zaman kaygından kurtuldu. Hı hı. E, e, zamansızlık kaygı mekanlık vardır. Zaman kaygından kurtuldu çünkü zaman Genci ihtiyarlakır. Ne zaman geçti, insan yaşattı. İhtiyarlakır. Bütün kelvinler, şu kelimene bakar mısın ya? Abi burada değil mi? 97-65. Şiir halde münekeşir şimdi anlıyor. Bütün terbinler bir halden başka halekeşir, zamandan pekbe olmuş, zamandan kurtulan tevhinden de kurtulmuştur. Zamandan kurtulan kim vardır ki? <gülüyor> Tevhid, Sophie'ye göre bir halden bir hale geçmektir. Deminki yani, o ağaç oluyor, şey, insanın bunu yapıyor falan filan madde, ya mana bakımından bir halden hale geçenler vardır. Bazıları bunu eksiklik saymış, bazı da tervin sahibinin muhakkak ve daimi bir terakki olduğuna gelirdir. Daima buna terakki, terakki ederler. Yani, olgunlaşırlar, gelişirler. Hazreti Mevla'nın da burada bahsettiği tervin, eksiklik manasına olan tervindir. Bir de temkin vardır ki temkin de bir yere gel, orada duratlamak, duratlamak, temkin, e, temkini evden bırakmamak için. Hazreti da bir temkin zamanı, Hazreti Şems'in kaydından sonra büyük bir coşkunluk yaşamıştır. Ee, hayatın sonlarına doğru da gelmişti. Şimdi benim sakalımın her kere bir Şems'tir diyerekten de onu söylemiştir. Yani, Zamanın şerhli benim manasını, konusunda teyit ve ilişkidir, tevkindir. E, yakın istikamet mertebesinden sabit bulunmak, yani artık biraz da hayatını doldurup pek fazla coşkunluk göstermez. Zaman kaygından bir an dışarı çıkarken, çıkarsan sende keyfiyet kalmaz. keyfiyet hâl, mevcut hâller, keyfiyet kıvamın o vakit bir daha keyfiyet, basıfsız olan hakkın mahrimi olur. Tekrar zaman kaydından bir an dışarı çıkarsan artık zamansızlık içerisindesin. Bekâdülah. Cenab-ı Allah dedi, vekâya Beka ermişim, daimine, vakile ermişim. Çıkıyorsan sen de, keyfiyet kalmaz, sen de beşeriye bastıklar kalmaz, biter. O vakit bilâ-i keyfiyet, beşeriye bastıklar olmadan, hakkın mahrime olsun. Hakkın mahrime Allah'ın, Allah'ın hiç çekinmeden gelen görüşü konuşun ve Allah'ın beraber olsun. O, öyle mi? Evet. Şuraya bak, o bir an ve Benzamanın hakkında mukayet olanın cismayet ve suret, ayının altı sene önünde kehfiyet ve kemiyet kalmaz, kehfiyete ve kemiyete talir bir ağzının mahkeme artık. Hiçbir şeyle mesul olmasın, tamamen sergilsin. Çünkü Ahmet anneye rahmetleri çok geniş atmış, çok güzel atmış ama biri iyi ağır, bayağı ağır değil bakıyorsun orada aldın ya dede yanlış sen bulaştın diye. Zamana tabi olanlar mahrem nedir? Artık bir araber olmak Hı. beraber olmak. Allah Allah beraber. Artık. <gülüyor> Zaman mevzuyu var, hani şu tarih mekanı falan oluyor ya, zaman halinde. Neyse ta ruhun artık e, bedenden kurtulur da fevzada kanat açması. Ama genelde canlı genelde, genelde, genelde dünyayı bağırdı ama ortada kurtuluyor. Zamana tabi olanlar, şimdi bu özgünün zamansızlığı halinde. Zamana tabi olanlar, zaman ötesine agah değildir, de, zamansızlığa, karşı, biz bilir yok, biz bilmiyoruz. Öyle. Zaman ehli olanlar için o hale karşı hayretten başka yol yok. Mesela hani bir hayret eder, nasıl oldu, nasıl hayret eder, eline başka bir şey gelmez. Serkan biz de çok konuşuyor mu? O Ulus'a bana... 6 7 7 7 7 7 Zaman ve zaman ötesi elbâbının yani hem temkin elbabı hem zamansızdır, hem pila bir, kaydı, zaman, bir, zaman, zamansızdır. Zaman ötesi elbabının her birini ona mahsus bir makama bağlamışlardır. Ona bir bakışta biliyorsunuz subi, birçok şeyler vardır. Bakanlar vardı, onların birine bağlı olanları. Şu talep ve tahsil alemi olan dünyada ne o şey suküşele, şimdi kaç kişi kadar paylaşıyor? Makamlar vardı bir e, e, şey diye soruyordu bir tarafta. Hepsi nişhedet yapıp mi? nefsi hemmare. Tamam ha. Ve ammare Hepsi öyle bir baklama. Bu Şu talep ve talep alemi olan dünyada bu istek ve eee hikiketle alemi olan onun dünyada her makama hmm. bir muhafız tayin olmuştur hmm. ki bunun izni olmayınca orada bulunan kimse makamı örtülmesin. Hmm. Hmm. Yani hmm. Hmm. onlarda... Mertebe değil o zaman <gülüyor> dönen makam o başka. Mertebe değil, her mertebe makamdır. Hmm. Yani, makam İnsanlardan <gülüyor> her biriyle <gülüyor> melaikeden muhafız <gülüyor> tayin edilmiş olduğu Suri'i tarihteki sadece olmayan hiçbir nefis yoktur Allah koruması altında olmayan hiçbir nefis yoktur. Ayet-i kerimesinde beyan edildiği gibi Hazreti Peygamber'de sizden hiçbir yoktur ki ona cinden ve melekten bir karin yani muhafız tevkif verilmiş olmasın. Ya ya Resulallah. Sadece öyle bir karim, yani bir muhafız tefil O da dedi ki, evet bana da tevkim edildi, verildi öyle muhafız. Lakin Allah bana yardım etti de, benim cinden müvekkilim huzurunda Müslüman oldu. Onun için bana hayırdan başka bir şey ermetmez buyurmuştur. Şimdi, bundan sonra cinler deyince herkes korkulu şeyler. Tabii ki cinlerin de müstakil alanları var. Gel. Onlara hadi hadi. E şey diyor ki budam Sana yardım, yardım ede. De yani ee, şimdi hizmette hadi ne vardı ya? Onlar e, sana yardımcı bunlar. De onlardan birini ele geçirebilirseniz ömrünüz boyunca rahat edersiniz diye kommuş şey <gülüyor> her ne yapacak. Bir para gelmişler. Arabaya sen arabayı getirler. Bak araba ne araba getirsen, şey yaparlar. binmek. Evet. Benim ma kuzum var da bana hayırdan başka bir şey ne istemiş de, "E hatta benim bana da bunu et ki der mezere. Dem, peki kaynercim ben getirsin gelgende geri demiştir. Değer o kimse kendinin makamını ayrılıp başkaların makamına heves ester. O onda çevik olan güvekkilleri onun dizgini, ucunu tutup çekene ve kendi makamına getirirler. böyle Böylece şimdi şey bir şey Bir yere bağlanırız. bağlanırız. Gidip de başka bir yere bağlanırız. Sizi ona getir. Yani hmm. Işimiz, hmm. Ters işimiz ters edersin. İşimiz ters Sen onu yaptın yapacağına bir peşe alırsın. Hangi kapıya bağlanırsan, o kapıyı yormakalarsın. Ey kurnaz kimse, eğer o muhafızları görmüyorsan kendine bak. İhtiyar ve iraden elinde mi senin? Sen bir şey yapmak istiyorsun, elin ayağın da tutuyor. Öyle olduğu halde için bir mahpus gibi o şeyi yapmıyorsun. Mahpus, mecbur olan o şeyi yapmaya mecbur olan sen mahpus. Sen insan için mahpuslar bulunduğunu inkar ediyorsun da, Dilediğin şeyden seni koyana nefs nefsin tehditleri diyorsun. Halbuki işin şey, nefsin tehditleri, Halbuki bunların mevcutiyeti, Kur'an-ı Kerim'in yerinde bildirilmiş el cümle Raf suresinde, diyor ki, insan için merak eden takipçiler vardır, onu Allah'ın emriyle önünden ve ardından hırs ederler, evet. bir yere Kaf, kaf <gülüyor> Ka'af, Ka'af suresi, kaf bir Ka'af, Ka'af suresinde insan bir söz telaput edince onu zapt değmene hazır muhafuzlar vardır. Bir söz söylediğin zaman, sözü mutlaka önüne getirmek, yapman lazım. O, o muhafuzda, o sözü yapmaya Mecbur ederler, yeter mecbur ederler. Ey insana, son, son deyip. Ey insanlar, hakikaten sizin üzerinize tayin edilmiş muhafızlar vardır. Onlar Allah indinde büyüktür. Sizin amellerinizi yazarlar, sizin yaptıklarınızı bilinen, bulunmuş demiş ya. Şimdi sağ üstüne ya, ergin cesarlar, günahlar ve sevaplarlar onlar. bu beyti de ne dedi şimdi bey ankarlı okunacak mı şimdi burada keselim deki iman olmak için ileri geçmesi sadece buraya kadar girilmişti bir şey gelmişti. Yok var mı ya kiler bir inmeye bir, hmm. bir şey yapmamış, ana inmeye bir şey var mı? bir şey soru var kafanız aslında çok derin bir mevzu da şimdi sorular sorduğunda gider konuyen için ruhumu zaman kaydında olması şey meselesi. Evet, tabii Nasıl nasıl? Şöyle küçük bir hatırlama şeyleri. Şimdi size söyleyeyim mi? Şöyle bunun çok önemli. Stasyosya Bakan ayurdu. Bakan kaybolmadı. Eee bir şey dedi. Şöyle romanı söyledi. Sen o ya şey, kim bilir. Gözlerine bir şey gelir. Kaybolur. Başka bir şey olur. Koku düzenliğinden evet, buluş evlendirir. Dedeni bu azalık bilir. İşte bir bir şey soracağım. Ben meslemi de velilerin hikmeti hikayesini okumuştum. Orada şey, böyle biraz değişir diye soruyorum. Ee, orada şey diyor, senin gönüm gözün açık olsa bile bir velinin hani seni e, yani o hikmeti kapatma gibi bir e, yani velilerin hikmetini yani sana gelecek nurun hikmetini kapatma gibi bir şey olabiliyormuş. Senin gönlün gözün açık olsa bile o e, veli hikmetini kapatmak isterse kapatır gibi bir şey e, algıladım bana. Yani tam olarak o beyti hatırlayamıyorum ama Hani böyle bir şey mümkün müdür? Yani mesela benim gönlüm gözüm yani gönlüm açık olacaksa birileri bunu engelleyebilir mi? Şimdi eğer senin o, şeyi, o, şeyi, o, o, o, o, o, o şey o, o şey ol ol ol o sana o hastı başı gelecekse onu kimse engelleyemez. Aynı bir şey. O senin siyaz olmuş. Onu, onu kimse erkeğe ama senin siyazına haber olmaz. Sen o yüzden haber olmaz. Yalnız o şey senin başını gelir. Diyorsun ki tedbir alıyorum. Şimdi tedbir, tabii beşeri icabı tedbir alacaksın. Şimdi benim son şu kapıya çıkınca bir şey olacak. Gide, gideceksin desin ben böyle kapıdan çık, ben buradan çıkarım. O bir mesele böyle yapar ama bil bakayım. Seni senin kraliçe bir, 10 o o o o o o o o o o o o bir o o o o o o o o o o o o o o o o Gayrete aşıktı. Sanırım şu Can cem dediğimiz bir sözcük mesnevi çok hoşunuza gidiyor. Takdiri ezel. Takdiri ezel. Takdiri <gay ezel gayrete, gayrete aşık. aşık. Yani senin çalışman lazım. Sen insanlar teybi ilm olarak sen ki He. ne olacaksın Maalesef. parmağı kestiğin ortaya çıkacaksın. Bu sene insan olarak gerçekten bir başka bir şey olmaz. Bu içinde. E, Allah her şeyi gizlemiş. Geleceğimiz? Dedeciğim, bir sanırım hani ben yanlış aldım galiba. Hani bu nefsin mertebeler dedik ya mertebe ve makamla ilgili. O nefsin mertebelerini Allah'ın izniyle açtıktan sonra bir kol diyelim. Ondan sonra makam alıyor değil mi? Makam dediğimiz daha farklı bir şey yok sevsaydı. Makamda merdivenin şey yaşıyor. Yalnız o makamdaki Hı. faaliyet, fiiliyat ona göre olur. Yani, Merkebin seviye. Evet. Makamda o seviyenin adı. Makamda o seviyenin adı. Evet. Mertebe, o zaman nefsin mertebesiyle. Makam-ı Mahfud'u nasıl o zaman açıklayacağız? O başla, ya da onun, onun oraya, sevdiğim oraya sevdiğim gelmeden, yani, hayır oraya gelmeden olan masamlara da asıl. Bu, bu, bu, bu tasavvufta olan şey başvurduyum. Mesela e, Bastır ya mutmain ne? Mutmain ne bak şimdi diğer sop sopi sorsunlar geldiğinde mutmain ne olacak mesela? Ne diyor? Mesela e her şeyden memnun olmayın yani ki her şey milom e memnun. Bu bir evet. makamdır. Evet. Ama o makama evet. makama ait yapman lazım benim bütün şey vardı. Bu evet. o, o makamda konuşma o mertebeden olur. O, evet. o, o, seviyeden, olur. Evet. o seviyeden olur. O seviyeden alta düşemezsin kalıcı olduğu zaman makam olur. Tabi. Satosan sana veriyor. o. Kendini, o kendini verir sana o. Yukarıdan verir o. Evet. Yani kendi, kendi, o o. Evet. o. Evet. o alametleri de vardır. Bize, bizim dev gibi devre bir şey yok ama diğer, diğer tarafta da vardır. Bize, o kendini verir. Allah, Ne dedi? Bir He, bir <gülüyor> Bir <bittir. Evet, gülüyor> evet. evet,